1235 numaralı konu, Eşhab'ın gece yarısı geçinceye kadar namazı beklemeleri, Hazreti Peygamber bir askeri birliği hazırladı, böylece gecenin yarısı geçmişti veya neredeyse yarıya geliyordu, Peygamber mescide gelerek, halk namazı kıldı, dönüp evlerine gitti, siz hala namazı bekliyorsunuz, dikkat ediniz, siz namazı bekledikçe namazda sayılırsınız, buyurdu.